ee, biraz biraz bir aramızda programı. söyledik şöyle bir şey yaparız diye ee, herkes kendi programında çaldığı şeyi de çalmak zorunda değil mesela ben ağırlıklı Fransızca çalarım bilirsiniz ee, ama gitar eski biraz özendiğim için ben Fransızca bile... getirdim bu sefer <gülüyor> bir tane <gülüyor> <gülüyor> bir tane <gülüyor> <gülüyor> Fransızca getirdim <gülüyor> şahane ee, ben de pek Türkçe çalmam bir tane Türkçe getirdim ben her zamankilerden getirdim <gülüyor> Ee, nasıl yapalım? Ee, başlayalım Sen başla mı? bir şey çal. Tamam. Bir... Ama önce evet, numarayı okuyalım. Evet önce numarayı evet. okuyalım. Hemen şurada Hep beraber alalım. okuyalım. Hı? Okuyalım. Evet e, alan kodu 0212 343 41 41. Hangi parçaya gireceğiz? Bilmiyorum kim? Tamam peki. Ee, <gülüyor> Levent'in L'de bir, evet. bir L'de ile başlayacağız.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 Better ve Joe, Joe Banamasa 2011'de yaptıkları albüm ama bir konser albümüydü live in Amsterdam 2014'te yaptıkları For My Friends adlı parçaydı. Şimdi evet. e, destek programını e, şöyle aramızda karar verdik 40 e, desteğe ihtiyacımız var. Yani bu telefon 40 kere çalacak. Hangi evet. Telefon? Yani şu iki, iki saat, içinde. Iki saat, içinde, i̇ki saat içinde. 40 içinde 40 defa çalmak zorunda. Bütün e, bizi dinleyenlerden, bütün ee, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bekliyoruz, bekliyoruz. Tabii, bekliyoruz evet. Bir tane bekliyoruz. De, de demin bir telefon çaldı. Sence bir hat oluşuyor şu anda? İşte onları da aralarda anons edeceğiz. Ben parçamı çaldım, bitirdim. Şimdi merale veriyorum. Bu sıra bende. E, bu benim galiba yedinci destek programım. İlk, e, i̇lk canlı yayınıma bir destek programında çıktım e, Jack ve Gonca ile birlikte.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 say, you're talking to the sky, baby, I just got to get away.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 ...herhalde de çıkmayacak... Ee, ...albüme ismini veren parçayı dinliyoruz... ...Do Veka ...evet anonsu da yapalım 212, mı? ...212-343-41-41... ...41 kere maşallah için... ...212-343-41-41... Dixielent'i dinledik. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi ben de Tom Bates getirdim. Siz biliyorum Açık Şemsiyede bir Tom Bates dizisine hmm. başladınız. Başladık Kısmet mi? olursa ben de, de gözüme kestirdiğim bir Tom Bates albümüne gelirim inşallah.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 The same dream every time, baby. You can never hold. of spring So close your eyes Open your heart To the one Who's dreaming of you İstesen de durduramazsın diyordu Tom Waits. Ee, biz de onun sözleriyle umut bulmaya çalışıyoruz. He, Tom Waits ne dese yeridir değil mi? <gülüyor> o demişse durduramaz kimse. Tabii bu desteği de istesek de durduramayız. Değil mi? Tabii. Akıyor. Tabii. İstemiyoruz zaten. Şu anda sadece bir hattımız dolu. Olmuyor ama değil mi? Daha çok desteğe ihtiyacımız var. Daha var var. Evet. Daha süremiz de var. Bekliyoruz. Ee, şimdi ben Şebnem. Ee, bir sonraki parçamız e, Ezgi'nin günlüğünden gelecek baya eski bir parça ama yani benim için hiç eskimeyen hep e, çok zevkle dinledim Şimdi bu seneki temamızda nefes alma aralığı olduğu için böyle biraz daha neşeli e, hevesli şarkılar seçmeye çalıştım ben Çünkü benim seçtiklerim genellikle o kadar çok neşeli şeyler olmuyor <gülüyor> <Benimki> <gülüyor> <Maalesef> <gülüyor> değil mi? Bu sefer biraz öyle dışı kendimi aşmaya çalıştım Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz oyun. Evet. Telefon numarasını söylemedi. Evet. Aa, evet. Bak daha valla vallahi fe, abi, evet. Dağlı evet hemen, <gülüyor> hemen söylüyoruz. Hemen 0212 343 41, 41 41. Hemen arayın. Alıp gideyim ben kaybettim, ben kaybettim Geldin oturdun soframa Yaktın beni canımı küre çevirdin Ateşim, suyum, gülüm vardı. Yedin beni, her şeyimi tükettin. Size geldi zaman il diyorum da. geldi zaman il diyorum <gülüyor> Ah efendim bırak beni. Yavaşım var adım yedeyim. Ah efendim. Kazan de Evet. <gülüyor> Ezginin günlüğünden dinledik oyun sen kazandın ama ben haklıydım dedi. Evet. <gülüyor> Allah Allah. Evet. Ne kadar gün gül gül Kaybetmiş. olmuş? Artık bahar kazanan kaybeder. Evet. <gülüyor> evet öyle. E, bir de gelmiş. bir kazanan daha lazım bizim radyumuzda kazanması işte. lazım. O yüzden evet. ne yapacağız? Hemen e, arayacağız. Hemen arayacağız. Telefonda söyleyelim 343 41 41 45. 41'den arayacaksınız.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 İşte şarkı yazarı, söz yazarı sinema, film bestecisi, prodüktör oyuncu ve yazar. Çok uzatmayayım Robert Robertson'ın e, How to be Become Clairvoyant. Nasıl çevrilir, nasıl müneccim olunur gibi. <gülüyor> Doğru. E, When the night was young diye bir parça var onun içinde hadi onu dinleyelim. Aa, bu arada 41, e, dinleyici destek attığını hemen hatırlatalım. 0212 343 <gülüyor> 41 41, 41. In a sundown light, On Highway 61 Through, through the Delta night, We share the back roads uh, With card sharks and grifters Tent show evangelists And love the drifter. What is long what's been gone. sign reads, God bless America. Guns and ammo. I'm not sure that's what it means. The sign reads, repent. Çeviri Evet aslında e, clairvoyant olmaya da gerek yok. Yani gördüğünüz gibi kaç oldu? Dört tane şu anda destekçimiz var değil mi? Evet daha. Telefonlar çalıyor ama. Yani e, aralarından destekçi olanlar da oluyor. Şu anda üç demiştim biraz dört, önce. Dört hat dört. açık, dört tane de elimizde var isim. Evet. E, ama daha çok var arkadaşlar. Tamam peki o zaman ben Meral'e veriyorum. Ee, devam et lütfen. Evet 40 destek, destek bekliyoruz.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 Çok çok değerli bir dostum az önce ben utanırım dediği için bunu söylüyorum. Tıklayınız buna destek düğmesine, bize destek verin. Sizi anons etmek, adınızı söylemek, sizi aramızda görmek bizim için çok büyük bir onur. 212-343-4141'i arayacaksınız. Biz de karşılığında size Baker Gerwitz Army çalacağız. Flying in and out of Stardom. 0 343 41 41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 Baker Govich Army dinledik. Ee, out in and out of Stardom, bizim e, gitariste, yani benim gitariste çalmayı çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Gene söyleyeceğim. Devam etmek için desteğinize ihtiyacımız var. 40 ya da 35 ya da 3 yılı, 10. hiç fark etmez. Lütfen lütfen bizi arayın. 212, 343, 41, 41. Evet, 41 destek istiyoruz diyorum. Telefonumuzdan şey arttı. olsun bir tane artıdır. <gülüyor> 41, bitiyor telefonumuz o yüzden. Şimdiye kadar aslında e, onda birini aldık sayılır. Evet neredeyse. Dört, dört tane. Birkaç evet. tane de internet desteği geliyordur. Şimdi ben çok heyecanlandım. <gülüyor> ben şu ana kadar elimize ulaşan isimleri size okuyayım. Tuncay Günlük, Gülçin Orgun, Uğur Çıkırıkçılı, Deniz Özmen. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sevgili devamını ediyoruz. Sağ <gülüyor> dostlarımız. evet tanıdık isimler.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 Aa, telefon numarasını evet, telefon numarasını vermedik. 0212 343 41 41 Sanıyorum iki dakika içinde yirmi tane filan destek aldık mı? Kırkı geçti. Ama evet. umudumuz öyle. Ama evet. ciddi telefon e, trafiği var. Evet, evet. şu anda Ar beş arada... hat dolu görüyorum. Oo, süper. Süper devamını bekliyoruz. Ben e, parça anonsundan önce çok sevgili bir dostumun desteğini söylemek istiyorum. Süper davulcu süper adam Hüsnü Engür e, desteğini verdi. Teşekkürler. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi ben Fransızca seçmemiş Fransızca çalan arkadaşlarımız açık şeysi. İçimden de dedim ki eksik kalmasın yani. Bir tane Fransızca ben getirdim. <gülüyor> Allah razı olsun. Ama sözlerin İngilizce çevirisini buldum oradan bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> George Mustaki dinleyeceğiz. Sözleri o kadar güzel ki diyor ki gel ben buradayım diyor. Beklediğim sensin diyor. Biz de ne bekliyoruz? test ediyoruz. <gülüyor> e, hayatınızı aceleye getirmeyin diyor. E, planlamayın. Bence <gülüyor> getirsin. Hayır, <gülüyor> <ay, ay. gülüyor> işte e, aceleye getirsinler ama hani öyle bir şey yetişeceğim diye değil. Telefon açmaya açmak için aceleye getirebilirler. E, George Mustakiden Le Temps de Vivre dinleyeceğiz şimdi. Dinlerken dinlerken hangi numarayı arayacak dinleyicilerimiz ya unuttularsa söylememizi hatırlatalım. Tabii hemen 0212 212 341 41. 41. 41. Hmm.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 rendront le temps de vivre d'être libre mon amour sans projet et sans habitude nous Evet, e, ne dinledik? Le temps de Livri dinledik George Mustakiden. Çok güzeldi Gülçin hakikaten Levent'in açığını kapattın yani. Ay gel gel seni bekliyorum diyor yani burada çağrı kendi içinde evet, var zaten yani çağırıyor. desteğe ver. Evet biz şimdi ne yapıyoruz bu akşam koyu mavi açık şemsiye ve gitaresk olarak desteğe, desteğe destek programı yapıyoruz. Niçin destek istiyoruz sizlerden ona birazcık anlatalım değil mi?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 Buradayız. Radyomuzun e, bağımsız kalmasını zaten buna borçluyuz. 16 yıldır söylenen bir gelenek <gülüyor> bu artık neredeyse. Evet. Hele hele bugünlerde de bağımsız medyaya her şeyden çok ihtiyacımız var değil mi? Evet. Ee, yani katılıyorsunuz. katılıyorsunuz çok <gülüyor> <karşıyonuz>. <gülüyor> çok bu kadar güzel söylüyorsun ki <gülüyor> ekleyecek bir şey bulamaz. Peki bir de şeyden bahseder misiniz? Nedir mesela? Mi? Evet. Nasıl destek olunabilir? Nasıl destek olunuyor? Şimdi biz bir numara söylüyoruz, sürekli tekrarlıyoruz. Bir de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 Hayır ben daha da çok destek olmak istiyorum diyebilirsiniz. Yani iki, de değişik, zaten. i̇ki değişik programa destek olmak isteyebilirler. İsteyebilirler. De, yarım şart saat. Taksitle de oluyor. Taksitle de de oluyor. Ben de destek oluyorum hep. Programcılar biz hepimiz gönüllüyüz. Ama ona Üstüne rağmen bir de destek, bile destek de oluyoruz. 10 taksit de ödemiştim ben biliyorum. <gülüyor> e, bu arada çok sevdiğimiz bir kısmı biz programların başında ve sonunda destekçimizin ya da destekçilerimizin isimlerini söylüyoruz. Hem bizim için bir onur ve gurur.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 through your body, and I'm carried by the sound, every drum, every single beat, that was born from your body, and I'm carried by the sound.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 Ne güzel söylüyordun Mehmet. Bir program iki yüz lira. <gülüyor> <gülüyor> doğru ama doğru bunu. Bunu da <gülüyor> hatırlatalım. Ee, yarım. yarım. <gülüyor> Olsun, ya. Bu da güzel. Ee, evet e, bir saatlik program iki yüz lira. Yarım saatlik bir programa da destek olabilirsiniz. Yüz lira. Taksitle de ee, oluyor. Taksitle olabiliyor. Bunu e, telefonla yapabildiğiniz gibi açık radyo Com, tr üzerinden de destek ol düğmesine basarak da yapabilirsiniz. Telefonlarınızı, desteğinizi bekliyoruz. Ee, ben yine e, bir parça daha çalayım. Yine e, gitareske özenerek e, bir gitarcı e, aile e, Susan Tedeschi ve e, Derek Truck onların birlikte ailece yaptıkları bir e, grup Tedeschi Truck Band onların 2013'de e, hatta e, Grammy aldıkları e, a, albümden çalalım Made Up Mind ve parçanın adı Made Up Mind. E, destek numaramızı hemen söyleyelim. Destek e, hattımız 0212 343 441. I Evet, Tedeski Truck Band made up mind. Yani e, fikrinizi oluşturun anlamına mı geliyor? değişir. Kararınızı ah, verin. Karar, karar, karar, karar işte, işte, tamam, bak, evet. Kararınızı karar verin. verin. Destek olun diyor. Yani ta şey Amerika'dan Kararı da zaten verdiğiniz Harekete geçin. <gülüyor> Aha, evet. Bence yapın. Ee, şu e, 0212 343 41 41'e hemen e, uzanın.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 Saatin sonuna geldik. Bununla beraber 16. Destek şenliğindeyiz. Dinleyicilerimizin desteklerini bekliyoruz. 0212, 343 341, 41'e. Birinci saat açık şemsiyeydi. Açık şemsiyenin sonuna geldik. Açık şemsiye programını kapatıyoruz. Git devam edeceğiz. E, telefon numaramızı tekrarlayalım. Açık Şemsiye ben sizin adınıza konuşuyorum ama rol çaldım Tabii. birazcık. Tabii e, açık Şemsiye'ye de teşekkür ettik. Devam ediyoruz. Açık Şemsiye gitmiyor bir yere. Sadece bir saate doldurduk. 212, 343, 41, arayın beni daha fazla. Konuşturmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. <gülüyor> açık Şemsiye. Hazırlayan Müslümanlar Hakan Güldük, Levent Dönmez. Mehmet Yusuf ve Şebnem Süer